İyi günler. İyi günler. Ne haber kara gözüm? İyidir iki gözüm. İleride kaza tehlikesini daha da azaltacak yeni teknolojiler üzerine çalışılıyor. Haberin var mı? Öyle çatpat oradan buradan bir şeyler duydum ama tam bilmiyorum tabii. Peki o zaman. Ben aklımda kalanları sana anlatayım bak. Anlat bakayım Hacıvat. Radar ve lazerle donatılmış otomobiller kaza tehlikesi belirdiği an şoförü sarsacak. Nasıl sarsacak? İşte bildiğin temas yoluyla. ha yok ben huylanırım. Dokununca kaza yapamayacağım varsa da yaparım acıyı baktık. Canım titreşim yoluyla falan yani. Yahu benim cep her titreştiğinde ben ondan fazla titri titriyorum zıplıyorum yahu. Ha o bende de var. He anladın beni. Yani bu öyle etmez herhalde canım. Yok ben almayayım pek hoşlanmadım bu işten. Sonra sesli ışıklı olarak da bir uyarı şeklinde olabilirmiş. Ben sesli olanı alayım ya da o birdenbire bağırırsa... O da olmaz. İnsanın yüreğine iner. En iyisi ışıklı olan. Hah o iyi. O da insanın gözüne gözüne olmaz ki birader. Doğru diyorsun. Yok ben sevmedim bu yöntemleri. Ha şöyle olsa. Kaza en çok neden oluyor? Seni sollayan, önüne çıkan bir adam yüzünden. Adama laf sayıp bağıracağım diye ne oluyor? Dikkatin dağılıyor. Şimdi benim diğerime o adama laf söyleyip benim bütün sinirlerimi alan bir sistem olsa daha iyi olmaz mı Hacı İbat. Yani bilmem ki olamayın. Yani kırmızı da geçip de beni tehlikeye sokan adama karşı ileride bir boya fışkırtıcısı olsa sen misin kırmızı da geçen al sana foş kırmızı <gülüyor> ya da güya yaptığım hıza ya da altımdaki arabaya burun kıvırıp geçmeye çalışan yine başka bir adama burası sana saçma gelecek ama benim çok içimden geçmiştir. Su tabancasıyla su sıkıp sıklam yapmama izin veren kanun olsa bence kazalar daha da azalacaktır. Yani çözümlemelerinde ilginçleşti senin kara gözü. Eyvallah iki gözüm o da iyi güzel bir şey. Sen yine bu teknoloji piyasaya çıkarsa bir düşünürsün değil mi efendim? Düşünürüm. Zaten çoğu şeyleri düşünerek hallediyorum. hacivatın maddi olarak. Bunu da düşünürüm. Neden düşünmeyeyim? O kadar düşüncesiz bir adam değilim ki seni mi kıracağım efendim? <gülüyor> Saygılar efendim teşekkür ederim. Geldik bugün de bize verilen sürenin sonuna. Eğer yaptıksa bir kusur hata...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 Gürültü yapma stüdyodayız. <Gülüyor> pardon, pardon.